Evet, geçen haftaki dersimizde sahabenin önemli olan ahlaklarından birisi 5. yani sıfatları, sıfatını işlemiştim. Neydi o? 5. sıfatları cahiliye ile olan aralarındaki bütün cahiliye iplerini kesmeleri, irtibatlarını koparmaları, Cahiliyeden yüz çevirip Allah'a yönelmeleri, Allah'ı, Resulü'nü ve müminleri dost edinmeleri. Cahiliy ile olan bütün alakalını koparıp Allah'a yönelip Allah'ı, Resulü'nü ve müminleri dost edinmeleriydi. Bugün işleyeceğimiz de konu altıncı sıfatları olan, altıncı hususiyetleri olan İstihânetuhum bize gârifü dünyâ ve zînetihel dövkâ ihsanatهم dünya zinetlerini hafife almaları ve dünyanın geçici olan kandırıcı olan şeylerinden yüz çevirmeleri dünyaya aldanmamaları dünyanın ziynetlerinden yüz çevirmek, içici olan bu aldatıcı hususlarından yüz çevirmek dünyaya ehemmiyet vermemek. Bu da onların çok belirgin, çok önemli sıfatlarından birisiydi. Ve müminle kafiri ayıran özellik de budur. Kafir sanki ebedi kalacakmış gibi dünyaya öyle bir gözle bakar. Ve bu, bu şekilde sarılır dünyaya dünyasını yaşamaya yaşamaya çalışır ama mümin olan kişi ise sanki yarın ölecekmiş gibi her an artık her şeyi bırakıp Allah'a gidecekmiş gibi ne yapar dünyaya o gözle bakar ve ona göre amel eder ona göre hesabını yapar Evet allahu Teala bir ayetinde kafirlerin dünyaya aldandıklarını şöyle biran ediyor Bunlar aslen dünyaya ve dünyanın ziynetlerine içici olan menfaatlerine kapıldıklarını ve aldımdıklarını beyan ediyor. Estaizu billah. Bakara suresi 212. ayet Züyyine lillezine farul hayatü dünya Dünya hayatı kafirler için süslü kılınmıştır. Onlar için süslüdür, güzel görünür. Onlar için idealdir, mükemmeldir. Bununla beraber وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Ve müminlere karşı da müminlere karşı alayıcıdırlar. Alay ederler müminlere. Çünkü müminler dünyaya ehemmiyet vermezler ya. Bunlar dünyaya ehemmiyet verdikleri için müminlerle de alay ederler hafife alırlar. Ve ayetin devamında وَاللّٰهُ يَرْزُقُ yasha يَشَاءُ بِغَيْرِ hisab, allah Teala dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Gerek dünyada ve gerek ahirette. istediği gibi rızıklandırır. Bu ayette allah Teala bize kafirlerin dünyaya aşırı bir şekilde düşkün olduklarını, ona bağlandıklarını ve dünyayı çok güzel görüp zinetine kapıldıklarını beyan ediyor. Kafirlerin bir özelliği de böyledir. Çünkü onların kalpleri Allah'a asılı olmayınca, ahirete asılı olmayınca ahireti düşünmeyince dünyada ebedi kalmak isterler. Tıpkı Yahudilerin dünyaya olan bağlanması gibi. Allahü onlar hakkında diyor onları, onlar aslen dünyada her birisi bin sene yaşamak ister. Yawd'u ahadum ne'u ammaru elfa Her birisi bin sene yaşamak ister Yahudilerde. Ölümü istemez. Böyle dünyaya sımsıkı sarılmıştır. Dünyadan ayrılmak istemez. Bunun gibi kafirlerin geneli hepsi nedir? Dünyaya karşı böyle bir bilbağlılıkları vardır. Dünyayı en güzel şekilde imar etmeye çalışırlar. Bütün lezzetlerini tat tatmak isterler. Bütün zevklerini, bütün güzelliklerini, bütün menfaatlerini elde etmeye çalışırlar. Ve bunun uğruna ne varsa her şeyi de seda etmeye de çalışırlar sırf ulaşmak için. Ne kadar bu dünyanın lezzetlerinden, şehvetlerinden tadarsan, e, kullanırsan o kadar kardır gözüyle bakanlar. Ama müminler ise böyle değildir. Müminler her zaman bilirler ki dünyada geçici olarak dünyaya gelmişler, imtihan edilmek üzere gelmişler ve Allahu Teala'nın koymuş olduğu sınırlar dahilinde ölçüler dahilinde dünyayla muamele ederler ve onların kalpleri her zaman ahirete bağlıdır. Onların hesapları her zaman ahirete yöneliktir. Ve dikkat edilirse diyor ki müminlere karşı da alaycıdırlar, alay edenler. Yani işte bakın şu çapulcuların haline, şu işte fakirlerin haline, onlara karşı ne yapıyorlar? Alay ediyorlar, gerekirse gülüyorlar. Beğenmiyorlar. İşte geri kalmışlar bunlar. Dünyayı atıklatmamışlar. Dünyanın lezzetlerini daha bilmiyorlar. Kendilerini mahrum etmişler. Yazık yazık bunlar işte ne yaptıkları belli değil. Kafayı yemişler bunlar. Gibi gerekirse ne yapıyorlar? Alay ediyorlar. Dikkat edilirse bu savaşı duymuşsanız, İran Fethi olduğu vakit Kadisiye savaşı, Kadisiye savaşını okuduysanız orada meşhur bir olay vardır, bir kısmı vardır. Biliyorsunuz Müslümanlar gidip işte İran topraklarına yakın Irak topraklarında Kadisiye bölgesinde Müslümanlar o bölgeye gidiyorlar ve İran'ı fethetmek üzere, İslam'ı ulaştırmak üzere o topraklara gidiyorlar. İslam'ı tabi onlara arz ediyorlar fakat onlar İslam'ı reddediyorlar Tabi ordu hazırlanıp gidince Sad radiyallahu anh'u komutanlığında ordu gidiyor tabi mecusiler o zaman mecusiler hakim. Onlar da Rüstem diye bir komutanı gönderiyorlar. Ben bir sürü ordu veriyorlar ve o da gidip saf bağlıyor. Savaş için hazırlıkta bulunuyor. Ama savaşmadan önce <gülüyor> elçi istiyor Müslümanlardan. Sütüyü sab, radıyallahu anh, Amr denen bir sahadeyi gönderiyor. Git diyor, görüş diyor. Komutanla beraber görüş diyor. Tabi Amr atlayıp gidiyor. Tabi Rüstem diyor ki, Müslümanların bir elçisi gelecek. Dolayısıyla bunun için büyük bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani büyük bir ordu gelmiş, Bizim topraklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Günde gün kuvvetleniyor bu Müslüman denen bu kişiler. Şimdi de onların elçisi gelecek ve bununla görüşeceğiz. Bakalım ne istiyorlar? Acaba bunları güzellikle geri savabilir miyiz diye. Bunun muhadesesini yapıyor. Ve süsleyin diyor. Çadırımı süsleyin diyor. Bunu karşılama ekibi kurulsun. Karşılamak için. Yollara halıları serin falan. Ve çadırı da böyle altınlarla, gümüşlerle, işte buna benzer. E, değerli taşlarla süsleyin diyor. Müslümanların elçisi gelecek diyor. Tabii onlar da böyle bir hazırlıkta bulunuyorlar. Çok muhteşem böyle bir insanı beklerken, bir bakıyorlar çok mütevazi, çok sıradan biri olan, hiç böyle değişik bir hali olmayan, bir insan çıkıp geliyor. Elbiseleri eskimiş. mütevazi gayet mütevazi, Kısa boylu bir ata binmiş. Boyu kısa olan bir ata binmiş. Ve çıkıp gelmiş. Kimsin diyorlar. Ben işte sizin istediğiniz elçiyim diyor. Beni israat gönderdi diyor. Müslümanların elçisiyim diyor. Ondan sonra Tamam diyor komutanımız sizi sizi bitliyor Buyurun içeri onunla görüşmek için. Buyurun görüşün. Fakat diyorlar bir şartla şu üstündeki olan silahlarını çıkar. Üstün, silahın da kuşanmış. Hayır diyor. Ben silahımı çıkarmayacağım diyor. Ben kendi isteğimle gelmedim. Siz beni talep ettiniz. Ben de geldim. İstemiyorsanız geri dönerim diyor. Son derece izzetle böyle konuşuyor. Hiç böyle ezilmeden, büzülmeden Büyük bir imparatorluktur aslında yani e, Fars büyük bir imparatorluktu o vakit. Bu Hazreti Ömer döneminde oluyor. Biliyorsunuz iki tane büyük imparatorluk vardı durumların, Bir de Farsların imparatorluğu vardı. Beni talep eden sizsiniz ben gelmedim. Bu halimle kabul ediyorsanız girip görüşürüm. Kabul etmiyorsanız geri dönerim. Tabii Rüsteme hemen haber veriyorlar. Böyle böyle geri dönmek istiyor Eğer ya da silahlarıyla falan girmek istiyor, kuşanmış olduğu haliyle. Ya altı üstü bir adam değil midir diyor, korkuyor musunuz? Bırakın gelsin tamam. Silahıyla girsin diyor. Ne Buyur. Odundan iniyor, mızrağıyla orada yastık kurmuşlar böyle yolda, halılar serinmiş, en güzel halılar böyle, biliyorsunuz İran halıları meşhurdur. Halılar serinmiş, yastıklar konmuş etrafına. Yastığın bir tanesini geliyor, Oraya atını bağlıyor. Elinde mızrağıyla yürümeye başlıyor. Bir halıya vuruyor, bir yastıklara vuruyor. Bir halıya vuruyor, bir yastıklara hepsini deli deşik yapıyor. Ve çadının içine giriyor. Bir göre de Rüstem ona böyle tahta oturması için gösteriyor. Hayır diyor ben sizin bu israf üzere kurulmuş olan şeylerinizin üstüne oturmam diyor ve geçiyor başka bir yerde oturuyor. Ondan sonra ona soruyor tabii. Niye geldiniz diyor bu buralara? O uzak diyarlardan niye geldiniz? Ve aslen diyor daha önce siz çıplak insanlardınız diyor. İşte fakir insanlardınız. Develerin peşinde giden çobanlık yapan böyle pedevi insanlardınız. Şu anda diyor bayağı bir güçlenmişsiniz ve sizi bu topraklara getiren nedir? Niye geldiniz buralara? Ne istiyorsunuz? Diyor. O da muhteşem olan sözünü aktarıyor. Diyor ki Allah'u ifta'asana bizi gönderen allah Teala'dır. Bu, to bu topraklara gelişimiz Allah'ın emri sebebiyledir. Allah bizi gönderdi. لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ İlâ ibadetillah Dilediğini Allah'ın dilediğini kullara kul olmaktan çıkarıp Allah'a kul etmek için geldik. İnsanlara kul, olmak, kul olan kişileri o kulluktan çıkarıp Allah'a kul etmek için geldik. Bizim hedefimiz budur. Dünya değil. Buraları elde edip, buraları sömürmek, buraların menfaatini kendi aleyhimizde kullanmak, kendi lehimizde kullanmak değil, tamamıyla insanlara hidayet mübebi olmak için geldik. Ve دِيْقِ الدُّنْيَا اِلَى سِعَتِهَا Dünyanın darlığından, insanları dünyanın darlığından çıkarıp, bolluğuna, genişliğine ulaştırmak için. Müslüman, İslam aslında budur. İslam'a sarılan bir insan, dünyanın kölesi olmaktan kurtulur. Artık Allah'a kul olmaya başlar ve dünyanın baskısından kurtulur. Ama Allah'a olan kulluğunu bırakmış, dünyaya bağlanmış olan kişi ne yapar? Dünya onu kölesi ezinir. Onu köle yapar kendisine ve bakarsınız gece gündüz dünya için çalışır ve dünyayı da elde edemez istediği gibi. Her zaman dünya kaçar o da arkasından kovalar. Bir türlü de onu yakalayamaz. Ama dünyadan yüz çevirmiş olan bir Müslüman bakıyorsunuz dünya onun arkasından koşmaya başlıyor. Bakıyorsunuz Allah-u dünyayı ona mısakhar kılıyor. Hizmetine sokuyor apaçık bir şekilde. Ama Allah'ın dinini bırakan bir kişi ve dünyaya yönelince bu sefer onu dünyaya musakhar kılmaya başlıyor. Dünyanın peşinden koştukça koşuyor. Dünya da ondan iş çeviriyor. Dolayısıyla Müslüman dünyanın kölesi değil Allah'ın kölesi olmak zorundadır. Bu sebeple diyor insanları dünyanın köleliğinden çıkartıp Allah'a köle etmek bu esaretten kurtarmak için geldik diyor. وَمِنْ جَوْرِ الْاَدْيَانِ اِلَى عَدْلِ İslam ve dinlerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine ulaştırmak için. Bu da çok muhteşem bir söz. Dinlerin zulmünden çıkartıp İslam'ın adaletine ulaştırmak. Biliyorsunuz aslen dinler yani hak olan dinler Allah tarafından vahyolmuştu. İnsanlara hidayet sebebi olsun. Dünyaya olan köleliklerden kölelikten kurtarmak, zulümden kurtarmak İslam adaletine, hak din adaletine ulaştırmak için gönderilmişti fakat biliyorsunuz tahrif ettiler. Yahudiler dinlerini tahrif ettiler. Hristiyanlar dinlerini ve kitaplarını tahrif ettiler ve dinlerini artık yaşanmayacak bir hale getirdiler. Zulüm üzere kurulmuş, menfaat üzere kurulmuş insanları ezici sadece rahitlerin böyle refah bir hayat süreceği kiliseleriyle böyle en güzel şekilde olacağı bir hale getirmişlerdi. Din adamları rahat bir şekilde yaşayacak, halk ise ezilecek. Bununla beraber bir imparatorlar rahat bir şekilde yaşayacak. Yani imparator kesimi, ileri gelen kesim, din kesimi, dindar kesim rahat yaşayacak, halk ise ezilecek, bunlara hizmet edecek. Dinlerini tarif ettikleri için insanları bu hale çevirmişlerdi. Ama İslam öyle değil ile insanları Allah'a kul etmek, dünyanın köleliğinden kurtarıp adaleti yaymak için, zulmü ortadan kaldırmak için gelmiştir. İşte bizim de geliş amacımız da budur diyor. Ve tabi burada işte bazı şeyleri arz ediyor. Çekip gidersiniz, şu kadar işte para veririz, şöyle yaparız, böyle ederiz. Kabul etmiyor. Ve diyor ki ben sana üç şeyi arz ediyorum. Ya Allah'ın dinine girerseniz biz de o zaman çekip gideriz, siz bizim kardeşimiz olursunuz. Bakın hiçbir istediğimiz bir şey yok. Ya da e, cizye verirseniz, böylece Müslümanların hakimiyeti altında yaşarsanız, vergi ödeyerekten Müslümanın tutaklarında yaşarsınız ve Müslümanlar sizi korur. Ya da bunları da kabul etmeyecekseniz, üçüncü şık da sizinle savaşmaktır diyor. Tabii mühlet istiyor şu bu en fazla diyor sana üç gün veririm diyor pekemer efendim salasınım çünkü üç günden fazla mühlet vermez diyor. O zaman biz de düşünelim diyor. Çekip gittiği zaman tabii alay ediyorlar etrafındakiler. Ya şuna bak diyor bu paspal haliyle gelip böyle konuştu. Tabii soruyor etrafındakilere bu kumutan Ne dersiniz? Ya bırak diyorlar bu paspalı. Hakaret ediyorlar şu bu. O da onlara diyor ki. Siz onun elbisesine bakmayın, onun durumuna bakmayın. Siz zahir olan şeye bakıyorsunuz. Siz onun bu kat'i olan, keskin olan görüşüne bakın. Bu mükemmel olan sözlerine bakın diyor. Ve kendilerinin de yenileceğini orada ne yapıyor? İtiraf ediyor, biliyor yani. Bu insanlar karşısında fazla dayanamayacaklarını biliyor. Böyle sadık, böyle samimi insanlar gelmiştir diye bunu gözleriyle görüyorlar. İşte orada yani sahabenin durumu buydu. Dünyaya <gülüyor> hemmiyet vermiyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki hedefleri nedir? Allah'ın rızasıdır. Allah'ın dinini yüceltmedir. Dünya şöyledir, böyledir, geçecektir. Hiç kimseye kalmayacaktır. Dolayısıyla hak ettiği kadar dünyaya değer vermişler. Ve ona göre yaşamışlardır. Bunu dersimi inşallah bir ayetle tamamlayacağım. Allahu Teala diyor ki: "Estauzu billahi ve levla an yakuna an-nasu ummeten vahideten laj'anna limen yakfuru bir-rahman libuyutihim suqufan min fuddatin ve ma'arici alayha Şayet insanların diyor küfürde birleşme tehlikesi olmasa tek ümmet olma yani küfür küfürde toplanmaları zannediyorlar ki ee, yani küfür olduğu zaman küfür üzere toplanınca dünya açılıyor o yüzden küfür ehli olmak lazım böyle bir mesele olmayacak olsa tek ümmet olmasalar küfürde bunu bir fazilet görmemiş olsalardı biz onları diyor işte yaşadıkları evleri diyor üstüne çıktıkları merdivenler yürüdükleri merdivenleri yavanlarını diyor gümüşten ve altından yapardık diyor وليبوت لهم ابوابا وسرونا biz onların yaşadıkları o evlerini, o kapılarını, o merdivenlerini, o çatılarını altından ve gümüşten yapacak diyor. Düşün altından ve gümüşten yapacak. Yani dünyanın hazinelerine boğardık. Dünyayı böyle tamamıyla açardık diyor. Fakat bunu ne zannedeceklerdi? Fazilet yani ne kadar inkar edilirse bu kadar zenginlik oluyor gibi bir şey zannedeceklerdi. O yüzden allah Teala bu kadar açmamıştır. Çünkü onlar maalesef dünyaya o gözle bakıyorlar. Ve diyor ki bu ayetlerin sonunda yani allah Teala için bunlar çok da büyük şeyler değil. allah Teala zaten dünyaya ehemmiyet vermez. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. Son bunlar diyor dünyanın geçici metaıdır. Geçici faydalanmasıdır. Bunlar önemsiz olan şeylerdir. والآخرة عند ربك للمتقين. Ve ahiret ne diyor müttakiler içindir diyor. Müttakiler için kılınmıştır ahiret, onlar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla dünya geçicidir. Hz. ve ﷺ <.S>. yine bir hadisinde dünyanın durumunu beyan ediyor. Diyor ki: "Laukianet Dünya tağdil oğundan Allah Eğer dünya Allah katında bir sivrisine kanadı kadar değer etmiş olsaydı, masak al Kafire bir yudum su bile vermezdi. Allah'ın yanında düşünün bir sivrisine kanadı kadar değerli olmuş olsaydı." Şafire bir yudum bile su vermezdi çünkü hak etmez. Ama değer vermediği için bakıyorsun allah Teala hazinelerini açmıştır, küfür ehline vermiştir. Bugün dünyanın en büyük servetleri gene bir Yahudilerin elindedir. Küfrün elindedir. Amerika'nın, Avrupa'nın, İsrail'in, Rusya'nın ve Çin'in öbür küfür devletlerinin elindedir. Ve bunu Allah'ın dinine karşı, Müslümanlara karşı da yeri gelince ne yapıyorlar? Harcıyorlar Allah'ın dinini yok etmek için. Bunlar aslen ehemmiyetsiz olan şeylerdir. Dünyanın çerçöpleridir geçici olan şeyleridir. Asır kalıcı olan nedir? Müslümanın samimi bir şekilde Allah'ın dinle sarılıp yaşaması ve ahireti ahiretini düşünmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi mahlukatın en şereflisi, en büyüğü, en mükemmeli olan zat bile dünyaya değer vermemiştir. Ve bir rivayetse Hazreti Ömer bir gün yanına ziyarete gittiği zaman öğle vakti bir bakıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyanmış. Kaylule uykusundan uyanmış. Hasırın üstünde yattığı için hasır var yerde. Şöyle evine bakıyor. doğru düz Evde bir şey yok. Biraz yiyecek arpa biraz asılı duvarda. İşte birkaç tane kap kullanılan, evde kullanılan hasır var. Hasırın üstüne yatmış Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uyanmış. Kalkınca bu türki yan tarafı vücudunun açık olan yerlerinde hasır izi görünüyor. Ve Hz. Ömer gözyaşı döküyor, ağlıyor. Ya Resulullah diyor, Kayser, Kisralar diyor, böyle yani çok rahat hayat yaşarken, sen bu kadar değerliyken Allah'ın yanında, Allah'ın seçkin bir peygamberiyken böyle bir hayat sürüyorsun diyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer diyor, ''Şüpheye mi düştün?'' diyor. Burada İbn-i Kesul Rahmetullah Aleyhi tefsirinde beyan ediyor bunu. ''E fi şekkin ente ya, ya diyor. ''Sen şüphe ve şekkin içerisinde misin?'' diyor yabnal khattab. Ve devamında diyor ki ''Ulayike qavmun uccilet lahum qayyidatuhum fi hayatihimu dünya'' Bu kavimler, bu bahsettiğin kavimler Kisralar, Kayserler bu Rumlar, bu Ateş bunlar dünyada lezzetleri, dünyadaki nimetleri onlar için acele peşin olarak verilmiştir dünyada. Ahirete bir şey kalmadığı için. Yani ahiretteki e, şeyleri, hak ettikleri şeyler dünyada verilmiştir. Başka bir rivette E mâ tarda entlekûne lehumu dunya velenen Sen istemez misin dünya onların olsun, ahirette bizim olsun? Dolayısıyla endişe etmene gerek yok, üzülmene gerek yok. Dünya nedir ki? Şurada geçici birkaç gün yaşayacağız. Bırak dünya onların olsun, bırak onları yaşasınlar. Çünkü onlar dünyada lezzetlerini tatıyorlar. Dünyada haklarını kullanıyorlar, dünyada nimetlerini tüketiyorlar. Ama ahirette onlar için cehennem vardır. Biz de burada katlanacağız Allah'ın dini uğruna ve bizimki de ahirete saklanmış olsun. Böyle bir ehemmiyet ile, böyle bir önem ile dünyaya bakıyorlardı. Bizler de dünyaya bu gözle bakmamız gerekiyor. Ebedi yaşayacakmışız gibi, hiç ölmeyecekmişiz gibi dünyaya dört elle sarılmamamız gerekiyor. Rabbim bizi dünyayı tanıyan, dünyaya ehemmiyet vermeyen, bu sahabenin yaşamış olduğu gibi dinine sarılaraktan yaşayan ve dinine هر شيء له هزمات من مؤمن قلارندان اينا سير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفيرك وأتوب إليك والحمد الله وبرك